Hazreti Peygamber'in vefatı ve Hazreti Ebubekir'in hutbesi. Hazreti Ebubekir devesinin sırtında sunuhtan geldi. Mescidin kapısında indi. Üzüntülü olarak Rasulullah'ın hanesine yöneldi. Kızı Ayşe'nin evine girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber vefat etmişti ve yatağının üzerindeydi. Kadınlar onun etrafında bulunuyorlardı. Yüzünü kapatmışlardı. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı. Diz üstü çöktükten sonra Peygamber'in yüzünü öptü ve ağladı. Ve İbn Hattab'ın söylediği bir şey değildir. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber vefat etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Sen diriyken de, ölüyken de ne güzelsin dedikten sonra Hazreti Peygamber'in yüzünü örttü ve süratle nescide geldi. Halkın omuzlarından atlayarak mimberin yanına geldi. Onun geldiğini görünce Hazreti Ömer oturdu ve yüzünü ona çevirdi. Hazreti Ebubekir mimberin tam önünde durdu ve halka oturunuz ve dinleyiniz dedi. Böylece bildiği şekilde hamdü senalar etti şehadet getirdi ve Hazreti Peygamber sizin aranızda ve henüz sağken Allah Teala onun ölümünü haber vermişti. Bu ölümdür. Allah'tan başka hiç kimse kalmaz. Allah Teala Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçti. Buyurmuştur dedi. Hazreti Ömer Kur'an'da bu ayet var mıdır? Allah'a yemin ederim ben bu ayetin bugünden önce indiğini bilmiyordum dedi Ebu Bekir, Allah peygamberine kesinlikle sen de öleceksin onlar da ölecek dedi Yine onun zatı hariç her şey fani'dir Hüküm ancak onundur Dönüş ancak onadır buyurdu Yine yeryüzünde olan herkes fani'dir Onun Celal ve ikram sahibi yüzü baki kalır.'' buyurdu. Ve yine, ''Her nefis ölümü tadıcıdır. Siz ancak kıyamet gününde ecirlerinizi tam alırsınız.'' buyuruyor dedi ve devamla, ''Allah Muhammed'e ömür verdi. Allah dinini ikame edinceye kadar onu bıraktı. O, Allah'ın emrini ortaya çıkardı. Allah'tan gelen risaleti tebliğ etti. Allah yolunda cihad etti.'' Sonra bunun üzerinde Allah, onun canını aldı ve aynı yol üzerinde sizi bıraktı. Ancak uyarı ve şifadan, Kur'an'dan sonra helak olan helak olur. Kim ki Allah'ı Rab tanıyor ve O'na ibadet ediyorsa, Allah diridir, ölmemiştir. Kim ki Muhammed'e tapıyor ve O'nu ilah tanıyorsa, O'nun ilahı ölmüştür. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz! Dininize sımsıkı sarılınız, Rabbinize tevekkül ediniz. Çünkü Allah'ın dini ortadadır. Allah'ın kelimesi tamdır, eksiksizdir. Allah kendisine, dinine yardım edene yardım eder ve dinini aziz kılar. Allah'ın kitabı aramızdadır. O nurdur, şifadır. Allah onunla Muhammed'i hidayet etmiştir. Orada Allah'ın helali ve haramı vardır. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın mahluklarından bizim aleyhimizde birleşenlerin hiçbirinden perva etmem. Allah'ın kılıçları kınlardan çekilmiştir. Biz daha o kılıçları bırakmamışız. Kesinlikle biz, bize muhalefet edenlerle cihad edeceğiz. Tıpkı Resulullah'la beraber cihad ettiğimiz gibi. Hiç kimse kendi nefsinden başkasına saldırmış sayılmaz, dedi. Sonra Hazreti Ebubekir beraberinde muhacirler olduğu halde Hazreti Peygamber'in hanesine yöneldi. Hazreti Peygamber'in Bedir esirleri hakkında asabına danışmasıyla ilgili enesin rivayeti. Hazreti Peygamber Bedir esirleri hakkında sahabilerle istişare etti. Allah sizi onlara galip getirmiştir dedi. Ömer ey Allah'ın resulü onların boyunlarını vur dedi.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 Hazreti Peygamber'in yüzündeki üzüntü kayboldu. Onları affetti ve fidyelerini kabul buyurdu. Allah da Enfal suresinin 68. ayetini indirdi. Devlet başkanına ancak meşru şeylerde itaat edilmesi Hazreti Peygamber ensardan birini askeri bir birliğin başına kumandan tayin etti.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 ve yanında haktan bahsedilmeyen emirde, hayır yoktur, dedi. Beşir bin Sadın, Hazreti Ömer'e, ''Eğer hatalı davransaydın, biz de seni okların doğrultulduğu gibi doğrulturduk.'' demesi. Hazreti Ömer, bir mecliste, etrafında muhacir ve ensarda bulunduğu halde şöyle buyurdu. ''Şayet bazı işlerinizde gevşek davranarak hatalar yapmış olsaydım, ne yapardınız?'' oradakilerden hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sözlerini iki üç kere tekrar etti. Nihayet beşir bin saat kalkarak, eğer böyle yapacak olursan, seni oklar nasıl doğrultuluyorsa, öyle doğrulturuz, dedi. Hazreti Ömer de, sizler benim istediğim gibi, hakkı müdafaa eden bir Müslüman topluluksunuz, dedi. Hazreti Ömer'in tayin ettiği idarecilere,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 Hazret Ömer, bir kişi emir olarak tayin ettiğinde, ensardan ve başkalarından bir grup insanı da şahit tutarak, ona, ben seni Müslümanların kanlarına hakim kılmadım, onların kanlarına müdare yetkin yoktur, derdi. Hazret Ömer'in Humus valisini cezalandırması Hazret Ömer, bir haç mevsiminde, halkın durumunu öğrenmek için çıkmıştı. Bu sırada, Humus ahalisinden bir grup geldi. Hazreti Ömer, onları görünce, kendilerine, ''Valiniz nasıldır? Ondan memnun musunuz?'' diye sordu. Humuslular, ''O çok iyi birisidir. Kendisine bir şahnişin yaptırmış ve orada oturmaktadır.'' dediler. Bunun üzerine, Hazreti Ömer, derhal bir mektup yazarak, bir ulakla ona gönderdi. Mektupta, şahnişinin yakılmasını emrediyordu. Ulak, Humus'a ulaştığında,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 Hz. Ömer'in amellerin zahirine göre değerlendirilmesi hakkındaki sözleri. Abdullah bin Utbe bin Mes'ud şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işittim. Hz. Peygamber zamanında bazı insanlar vahiy ile azarlanır ve rezil edilirdi. Artık vahiy kesilmiştir. Gizli hallerinizi bilemeyeceğimiz için sözleri amellerinizin zahirine göre değerlendiririz. Hayır tarafını gösteren kimseyi emin sayar ve ona inanırız. Onun iç âlemini bilemeyeceğimiz gibi bundan sorumlu da değiliz. İç âlemi hususunda onu hesaba çekecek olan Allah Teâlâ'dır. Bize şer tarafını gösteren kimseyi iç âleminin temiz olduğunu iddia etse bile emin saymayız ve kendisine de inanmayız. Hz. Ömer ilk hutbesinde,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 Hazreti Peygamber'e aracı gönderdiler. Üsam'e gidip onun affını isteyince Hazreti Peygamber kıpkırmızı kesildi ve Allah'ın koymuş olduğu cezalardan birini kaldırmam için de bana ricada bulunuyorsun buyurdular. Bunun üzerine Üsam'e ey Allah'ın resulü bağışlanmam için Allah'a dua et. Ben çok pişmanım dedi. Akşam olunca Hazreti Peygamber kalkarak.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 Hazreti Peygamber'in bana uydurma deliller getirmeyiniz diyerek insanları bundan nehyetmesi. Ensar'dan iki kişi çok eskiden kalma bir miras meselesinden dolayı Hazreti Peygambere başvurdular. Her iki tarafında şahidi yoktu. Hazreti Peygamber onlara şöyle dedi: Sizler anlaşamadığınız bir meseleyi bana getiriyorsunuz.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 Adam, Amr'ın oğlunu dövmeye başladı. Hazreti Ömer, bir yandan da, vur, asil olmayan anne babanın oğluna vur diyordu. Ashab da, Hazreti Ömer'i destekliyor ve Amr'ın oğlunun dövülmesi de hoşlarına gidiyordu. Mısırlı, halkın, yeter artık, bu kadar kafi değişine kadar ona vurdu. Bu defa Hazreti Ömer, ona, Amr'a da vur dedi. Mısırlı, Ey müminlerin emiri! Beni döven o değil oğluydu. Ondan da intikamımı aldım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Amr'a hitaben şöyle dedi. Siz ne zamandan beri annelerin hür olarak doğduğu kişileri köle yapıyorsunuz? Amr da, Ey müminlerin emiri! Benim bu olanlardan haberim yoktur. Bu adam da gelip bana şikayette bulunmamıştır, dedi. Hazreti Ömer'in, Deliğini daha kuvvetli olduğu için bir Müslümanla dalasan Yahudi'nin lehinde karar vermesi, aralarında anlaşmazlığa düşen bir Yahudi ile bir Müslüman, Hazretü Ömer'e başvurdular. O da Yahudi'yi haklı bularak onun lehinde karar verdi. Yahudi Allah'a yemin ederim ki sen hakla hükmettin" dedi. Bunun üzerine Hazretü Ömer ona kumaşıyla vurarak, ''Benim hakla hükmettiğim sonucuna nasıl varabiliyorsun?'' diye sordu. Yahudi de şu cevabı verdi. Tevrat'ta okuduğumuza göre, hak ve adaletle hükmeden bir hakime, sağ ve solunda bulunan melekler yardımcı olur, onu hak ve doğruya iletirler. Bu durum, onun hakta sebat etmesiyle kayıtlıdır. Yoksa, haktan uzaklaştığında, o iki melek göğe çekilerek onu yalnız bırakırlar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 Hazreti Osman'ın bir zamanlar kulağını çektiği köleye kendi kulağını çektirtmesi. Hazreti Osman bir gün kölesini çağırtarak ona, ''Hatırlıyor musun? Bir keresinde senin kulağını çekmiştim. Şimdi sen de benimkini çek de ödeşelim.'' dedi. Köle de onun kulağını tutup çekmeye başladı. O çekerken Hazreti Osman şöyle diyordu, ''Daha sert çek. Çünkü bu dünyadaki kısas ahirettekinin yanında...'' Hiç mesabesinde kalır. Hazret Ali'nin Allah katında Arapla acemin bir farkı olmadığını söylemesi. Birisi Arap, diğeri de onun azatlılarından olan iki kadın yardım istemek üzere Hazret Ali'ye geldiler. Hazret Ali onların her birine birer ölçek yiyecekle 40 dirhem para verilmesini emretti. Bunun üzerine Arap olan kadın, ey Müminlerin emiri. Bana şu acem kadına verdiğin kadar mı veriyorsun? Halbuki ben Arab asıllıyım. O ise bir acemdir, dedi. Hz. Ali ise, Allah'ın kitabına baktım ve orada Hz. İsmail'in evlatlarının, Hz. İshak'ın evlatlarından üstün olduklarına dair bir şey görmedim. Allah katında Arapla acem arasında hiçbir fark yoktur, dedi. Müslümanların başında bulunan kimsenin, Allah yolunda hiç kimsenin kınamasından korkmaması. Bir kişi Hazret Ömer'e gelerek Allah yolunda kınayıcıların kınamalarından korkmamak mı, yoksa kendini ibadete vermek mi daha hayırlıdır diye sordu. Hazret Ömer bu soruya şöyle cevap verdi: Kim Müslümanların işlerinden herhangi birinin başına getirilecek olursa Allah yolunda kınayıcıların kınamalarından korkmasın. Bu gibi işlerin başında bulunmayanlar da nefsini ıslaha yönelsin ve emri altında bulunduğu kişilere nasihat etsin. Ebubekir Sıddık'ın kendisinden sonra halife olmasını istediği Hazreti Ömer'e bazı öğütler vermesi. Vefatından önce Hazreti Ebubekir şöyle vasiyet etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünyadan ayrılıp ahirete kavuşmak üzere olan Ebu Bekir Sıddık'ın yapmış olduğu en son ahittir. O, bu ahdi, kafir olanların iman ettiği, facirlerin ve günahkarların takvaya sarılıp, yalancıların doğru söylediği bir zamanda yapıyor. Ben, kendimden sonra Ömer'i halife olarak seçiyorum. Onun, adaletle hükmedeceğine inanıyorum. Eğer adaleti zulme dönüştürecek olursa, bu kendisi içindir. Ben sadece hayır irade ediyorum ve gaybı da bilmiyorum. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Daha sonra Hazreti Ömer'i çağırtarak ona, Ey Ömer! Seni sevenler olduğu gibi sevmeyenler de vardır. Zaten eskiden beri kötüler sevilir, hayırlılara ise buğz edilir. Hazreti Ebubekir'in Hilafeti kendisine devredeceğini anlayan Hazreti Ömer, ''Benim halife olmaya ihtiyacım yoktur.'' dedi. Hazreti Ebubekir de şunları söyledi. ''Senin halife olmaya ihtiyacın yoksa bile, halifeliğin sana ihtiyacı var. Sen Hazreti Peygamber'i gördün, onun sohbetinde bulundun, onun Müslümanları kendi nefsine nasıl tercih ettiğini gördün. Böyle ki bize hediyeler gönderir, biz de, Bunları tükettikten sonra fazlasını onun ailesine yardım olarak verirdik. Sonra beni de gördün ve benimle de arkadaşlık yaptın. Ben ancak benden öncekinin izini takip ettim. Vallahi uyumadım ki rüya görmüş olayım. Şahitlikte bulunmadım ki kınıyayım. Ben üzerinde bulunduğum yoldan hiçbir zaman sapmadım. Ey Ömer! Biliyorsun ki, Allah'ın gecelerde yapılmasını istediği bir takım hakları vardır ki, gündüz yapıldığında onları kabul etmez. Aynı şekilde, gündüzleri yapılmasını istediği bazı hakları vardır ki, onların da gece yapılmasını kabul etmez. Kıyamet gününde, tartıları ağırlaştıracak olan şey, hakka tabi olmaktır. Terazisi ağır gelenler, bu dünyada hakka tabi olanlardır. Kıyamet gününde, Tartıları hafif gelenlerin bu durumları, onların batıla tabi olmalarından ileri gelir. Hafif gelen terazide ancak haksızlık bulunabilir. Ey Ömer! Seni ilk önce kendi nefsinden, sonra çıkarcı, yağcı insanlardan sakındırıyorum. İnsanların içinde gözleri dönmüş, hevaları şişmiş olanların sayısı bir hayli kabarıktır. En ufak hatalardan bile kendini korumaya bak. Çünkü onlar daima seni gözleyeceklerdir. Sen Allah'tan korkmaya devam ettiğin müddetçe onlar da senden korkacaklardır. Bunlar benim sana olan tavsiyelerimdir. Selam üzerine olsun. Sayit bin Amir'in Humus valiliği ve kendisinden şikayette bulunan halkın şikayetlerini cevaplandırması. Halid bin Midan şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer, Said bin Amir bin Hızyem el-Cumahi'yi bizim başımıza Humus valisi olarak tayin etmişti. Sonra bir gün Humus'a geldiğinde, Ey Humus'lular! Valinizden memnun musunuz? Onu nasıl buluyorsunuz? diye sordu. Onlar da memnun olmadıklarını söylediler. Hazreti Ömer, peki şikayetleriniz nelerdir? diye sordu. Halk şöyle dedi, dört şeyden dolayı kendisinden şikayetçiyiz. Birincisi, güneş iyice çıkmadıkça görevinin başına gelmiyor. Hazret Ömer, bu büyük bir hatadır dedi. İkincisi, geceleri hiç kimseyi kabul etmez ve hiç kimseyle konuşmaz dediler. Hazret Ömer, bu da büyük bir hatadır dedi ve sonra üçüncüsü nedir diye sordu. Onlar da onun ayda bir günü vardır ki evinden hiç çıkmaz dediler. Hazret Ömer bu da diğerleri gibi büyük bir hatadır. Peki sonuncu şikayetiniz nedir diye sordu. Bazı günler titremeye tutulup bayılıyor ve hiç iş görmüyor dediler. Bunun üzerine Hazret Ömer vali Sayit bin amirle humusluları bir araya getirdi ve ey Rabbim. ''Bu zat hakkındaki düşüncelerimi yanlış çıkarma.'' diye dua etti. Sonra da Humuslulara, ''Validen şikayetiniz nedir?'' diye sordu. Onlar, ''Güneş iyice çıkmadıkça görevinin başına gelmiyor.'' dediler. Sayit bin Amir buna şu cevabı verdi. ''Allah'a yemin ederim ki, istemeyerek de olsa bunun sebebini söyleyeceğim. Ailemin hizmetçisi yoktur. Ben de yardım olsun.'' diye onun hamurunu yoğuruyor, mayaya gelmesini bekleyerek ekmeğini pişiriyorum. Sonra da abdest alıp görevimin başına gidiyorum. Hazreti Ömer, başka bir şikayetiniz var mı diye sordu. Humuslular, geceleri kimseyi kabul etmiyor dediler. Hazreti Ömer, valiye dönüp, sebebini söyler misin dedi. O da, bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama çağır naa çağır söyleyeceğim. Ben gündüzümü onlara, gecemi de Allah'a verdim." diye cevap verdi. Hazreti Ömer daha başka bir şikayetleri olup olmadığını sorduğunda halk, "Ayda bir gün vardır ki evinden hiç çıkmaz." dediler. Vali bunu da şu şekilde cevaplandırdı: "Elbisemi yıkayacak bir hizmetçim olmadığı gibi ikinci bir elbisem de yoktur. Evimden çıkmadığım gün onu yıkıyor ve kurumasını bekliyorum." Sonra onu ovalayıp giyiyorum ama o zamana kadar da gün sona eriyor. Son olarak Hazreti Ömer'in başka bir şikayetleri olup olmadığı sorusuna Humuslular şu karşılığı verdiler. Bazı günler titremeye yakalanıp iş göremiyor. Hazreti Ömer buna ne diyeceğini sorduğunda da Vali şunları söyledi. Hubeyb bin el-Ensari'nin Mekke'de öldürülüşü sırasında ben de oradaydım. Müşrikler onun bazı organlarını keserek hurma ağaçlarının üzerine koyuyorlar ve sonra ona şu anda Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin diye soruyorlardı. O da Allah'a yemin ederim ki ben şu anda ailemin içinde çoluk çocuğumun arasında bulunmayı Muhammed'in ayağına batacak bir dikene değişmem cevabını verdi ve sonra da Ey Muhammed! diye bağırdı. Ben o sırada müşriklerden olup Hubeybe hiçbir yardımda bulunamadım. İşte ben o zamandan beri vicdan azabı çekiyor ve Allah Teala'nın beni bağışlamayacağını düşünüyorum. Bu düşünceye daldığım bazı zamanlarda düşüp bayılıyorum. Hazret Ömer, benim bu zat hakkındaki düşüncelerimi doğru çıkaran Allah'a hamdolsun diyerek valiye, bin dinar yolladı. Bununla işlerini düzene sokmasını istedi. Parayı gören valinin hanımı sevinerek bizi zengin kılıp senin hizmet etmene gerek bırakmayan Allah'a şükürler olsun dedi. Ancak vali, hanımına bunu daha hayırlı bir yere harcamamızı istemez misin? Onu öyle birisine vereceğiz ki o da bize bunun karşılığını en muhtaç olduğumuz bir sırada verecektir dedi. Karısı da razı oldu. Bunun üzerine vali güvenilir bir adamını çağırdı ve parayı 5-10 keseye bölüp ona vererek şu keseyi falan zatın dul hanımına ver, şunu falan zatın yetimine, şunu da falan kişinin fakirlerine götür dedi. Böylece paranın tamamını Allah rızası için dağıttı. Elinde çok az bir şey kaldı. Onu da hanımına vererek artık bunu da.